Allah muhafızla şahide veya cehennem görevlisi iki meleğe atın buyuracak. Atın cehenneme her nankör, inatçı kafiri, hayıramani olan, haddi aşıp azan, şüpheye dalanı, Allah'ın yanı sıra başka bir tanrı benimseyeni atın onu o çetin azaba. Yanındaki arkadaş: "Ya Rabb'im der. Onu ben saptırmadım."